La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu büyük sözün sınırsız gücü karşısında cahili köprüler atılıyor, kirler aklanıyor, insanlar Allah nizamına doğru koşuyor, koşuyorlar. İşte böyle bir zamanda hicretin 8. yılında Münevver Medine'de Allah Resulü Hazreti Muhammed, beyn kabilesinden Haris bin Ümeyr'i bir mektupla birlikte Şam'da bulunan Rum Kayseri'ne göndermeye karar verdi.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 Bir kılıç bir kılıç tabeside, bir kılıç tabeside, bir kılıç tabeside. Yahucı eve barsakları kasıp kavuran, bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla şehit olmak istedi. Şehit olmak istedi. Şehit olmak istedi. Şehit olmak istedi. Abdullah bir reva Abdullah bir reva ha. Kanları fışkırtıp köpürter. Bir kılıç tabesiyle. Bir kılıç tabesiyle. Bir kılıç tabesiyle. Yahutcuyer ve varsakları hazıp kavuran bir mızrak saplanmasıyla bir mızrak saplanmasıyla bir mızrak saplanmasıyla şehit olmak istediği şehit olmak istediği şehit olmak istediği şehit olmak istedi.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 kılıçlarını bilemişlerdi. Aziz İslam elçisi Haris bin Ümeyr'i şehit ettiren Şurahbil bin Am İslam ordusunun kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber alınca yüz bin aşkın sayıda asker topladı. Ayrıca Müslümanların geleceği yollara casuslar ve gözcüler çıkarmayı ihmal etmedi. Bu arada Rum Kayseri da 100 bin askerle birlikte Belka topraklarında bulunan Maaf bölgesine gelip konaklamıştı. Aynı zamanda Hristiyan Araplardan da 100 bin kişilik bir kuvvet Heraklius'un ordusuna katılmıştı.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 200 bin askerle her halde Müslümanların hakkından geliriz. Hepsi bu kadar değil sayın valimiz. Ayrıca Hristiyan Araplardan Malik bin Zafile komandasında Lahun, Cuzam, Kain, Vail, Bekir ve Beli Hristiyan Araplarından meydana gelen 100 bin kişilik bir ordu daha Kaiser'in ordusuna katıldı. <gülüyor> ne ala! şimdi durumumuz büsbütün bütün sağlamlaştı. Efendim, Kaiserimiz birleşik ordulara Malik bin Zafile'nin komuta edeceğini söyledi. Arz ederim. Giremezsin. Giremezsin. Ağlıyor orada. Sayın valimiz, sayın valimiz önemli haberler getirdim. İzin verin. Bu hüsr, et evet. Benim yanıma nasıl böyle apar topar girmeyek kalkarsın. Boynunu vurursun. Efendim, kardeşimizin Sedüsün birliğinden bir askerim yaralıyım. İzin verin anlatayım. İstersen anlatsam ne oldu? Müslümanlar bizi tuzağa düşürdü. Kardeşiniz öldü. Ne? Ee, öldü mü? Onu gözlerimizin önünde öldürdüler. On beş kişi canımızı zor kurtardık. Nasıl? Nasıl oldu? Allah sana Nasıl oldu? Müslümanların öncü kuvvetiyle karşılaştık. Ka kaç şey, şey, beş on kişi kadar. Tam meyzi kişiydiniz. Nasıl akllarından gelemediniz? Rüzgâr. Nasıl oldu bilmiyorum. Ancak üzerimize çullandılar... ...ve bizi bozguna uğrattılar... ...Kristus adına... ...Kaiser adına... ...Sedus... ...kardeşim... ...o cengaver komutan... ...nasıl ölebilir... ...hem de... ...beş on kişinin hakkında gelemeden... ...dışarıda birkaç arkadaş daha var... Onlar da yaralı... ...Sayın Valimiz... ...emrederseniz onları da içeri alalım... ...alın çabuk... ...Nemetçi...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 Hepsi 3-5 hepsi bin kişi evet, evet evet Topu topu o kadardı 3 bin ha Yani en çok 5 bin kişi Bu işte bir iş var Sayın valimiz affedin ama inanmak zorundasınız Muhakkak bunlar oyuncular Arkası var bunların Muhakkak arkası var bunların Arkası filan yok efendim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 Hazı temiz de Bedir'de savaşan Uhud'da gaddar ve loş bir hırsı Kırpalayan kardeşlerimiz vardı Biliyorduk hallerden bir haldi Yaşadığımız hallerden bir hal Kişildi kefimiz ama içimizde bir iman izdi göklerce uldayan uldayan sevgi çalayanları çalayanları en düz fetih ama daha erden de. Göklerde uğul dayan, uğul dayan Sevda çağlayanları, çağlayanları Endülüs ama Daha evden de çıkmamıştı Melekler kardeşlerimizdi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 Bu sefer inşallah şehitlik nasip olacaktır. Ve nihayet İslam mücahitleri topluca mute önlerine geldiler. Aris'in şehit edildiği mute, meşarif kılıçlarıyla ünlü mute, buğdayı dillere destan mute, geniş yaylalara sahip mute. Birazdan bir ölüm kalım savaşının patlayacağı, bir destanın yazılacağı mute. Hey.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 Gurupmaya başladı. İslam ordusu komandanız Zayit bin Harise, Peygamberimizin sancağını eline aldı ve ilerledi. Takip vücudu Rum mızrakları ile delik deşik edilip kanlar fışkırıncaya dek Zayit bin Harise şehit olmuştu. Şahadi özlemin düşkün değinize cenneti doğrusu gerer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 Özlenir, dün gününde içimize cenneti rüzgarı.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 Bak nasıl da bağırıyor miminler. Hepimiz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz sesleri yükseliyor. Ama görüyorum ki sen cennetten pek hoşlanmıyor gibisin. Oysaki sen beden kırbası içinde bir damlası olmaktan başka ne'sin ki? Sen şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin ki? İşte ölüm gelip çattı. Arzulamadığın şey sana verilecektir. Eğer Zeyt ve Cafer'in yaptıklarını yapar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 Gelin! Ertesi sabah Halit bin Velid... ...mücahitlerin önde bulunanlarını arkaya... ...arkada bulunanları öne geçirdi. Sağdakileri sola... ...soldakileri de sağa. Böylece Rumlar... ...Sabahli'nin daha önce tanıdıkları Müslümanlardan başkalarıyla karşılaşınca... ...yardımcı kuvvet geldiğini zannettiler. Göbeklerine korku düştü. Müslümanlar... ...düşmanın maneviyatını sarsadığı bu sırada... Halit bin Velid'in kumandası ve sancı altında hücuma geçerek... ...düşmana ağır kayıplar verdirdiler...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 İki elini savaşta kaybeden Cafer'in... ...iki kanadı vardı cennette. Caferi i tayyar idi artık o. Kahramanlar gibi savaşan Zeyd... ...ve Abdullah ile cennette yan yana yediler. Evet. 3000 bin kişilik İslam ordusu... ...muhdede 250 bin kişilik... ...düşman orduları ile ...tam yedi gün çarpışmış... ...ve imanlarıyla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 Nahterin sıcakmuştu su bile Yüreğimizin çarpar damarı Çarpar damarı Vuruldumsa da onun yolunda Kaybettikse de kazandıksa da Kazandıksa da Bebedir'de de Uhud'da da biz Vuruşanlardık aynı sevdayla Bebedir'de de Uhud'da da biz. Birleştirerek ellerimizi, ellerimizi Ve yeryüzünde sevdalarımız böyle kuşatır tüm iklimleri Ve sevdalarımız böyle kuşatır tüm iklimleri Bizler Allah'ın askerleriyiz, bizler Allah'ın askeriyiz